Dün söylüyordu herkesi, nasıl olur diyor ona. Şeytan var yani ya bir şeytan. Milyonlar insanı hacca çağırmıştır o. Hocalık yapmıştır. Haca gelin, hacca gelin, hacca gelin, hacca çağırın. Milyonlar insan, şeytan. Milyonlar insanı sabah namaza kaldırıyor şeytan. Aklaymıyor de öyle şeylere. Sen sopayı kırık göğürsün, kırık değil sopa. Suya, durun suya sopayı sördün, kırık göğür o. Sopa kırık değildir, senin yüvetin bozuktur. Ya. Allahü Subhane ve Teala Hazretleri baktaki İbrahim Peygamber yaptı Kabe gitti Kabe Tullah'ı İzine Kabe'yi tuttu, sonra davet etti. Ervaha esnendi. Gelin bilgimi tabağa edin. Redbeyk dediler. Redbekallahu ve redbeyk. Allah'ın çağrıkları şimdi. Onlar dünyaya gelmeli ve haca giderler. Haclarını yaparlar ve orada ölürler onlar, gelmezler de kalırlar. Allah davetler orada kalır. Arkasını İbrahim Halilullah çağırdı. Rebbeytullah'a taval edin diye. Ona da Lebbeyt ya İbahim dediler. Onlar da giderler Kabeetullah'a. Hac ederler. Kötü ahlaklarını orada bırakırlar. Şeytan satıyorlardı ya böyle yedi tane taş var. İnsanın yedi, yedi tane kötü ahlak vardı. Allah'ını sevmedi. Taş şeytanın kafasına gitmez. O taşlar o yedi ahlakı orada terk ettiler evimizdir. Hucuk, kibir, rüya, gadab, haset, hubbucah, hubumal. Sonra Lebbeyt dediler. Onlar da gittiler Hacca. İbrahim peygamberin davetine icar edenler yani gittiler, kötü alaklarına yaptılar, iyi insan oldular, sari adamlar oldular, döndüler. Dünya ne tarafından yani böyle Türkiye'ye mahsuslu konuşmuyorlar, şeytan duruyor ama o da çıktı ortaya. Gelin İkabe'ye hayda! Çünkü milyonlarca şeytanın davetine gitti, geldiler daha bumbak oldular buraya. de hacı koydu, adam kandırma hibisi kazıklar olsun. Hacı efendi maşallah, ya haccel harameyn, ya sarık el cemeleyn, o da şeytanın çağırdılar. Anaklarını bozdular. Gitti, gitti, gitti gibi geldi. Yahu geldi azıttı. ya ismine hacı koydu. İsmi hacı olduğunu onu. Şeytanın çağırdı durur. Ne? Bıçak gitti, ustura geldi. Bıçak gitti, Zehir, geliyor, zehir. Me'udzubillah. Kör testlere. Ne?